Kardeşlerim, muazzez müminler Parası yoksa zekat ondan düşer Zekat ona farz olmaz o mümine Sağlığı yoksa, imkanı yoksa Haçla düşer Yataktaysa, seferdeyse Oruçla düşer, sonra kaza eder Fakat namaz Aklı başındaysa Sağhati varsa, mecali varsa namaz düşmez. Her halde namazı eda etmek zorunda. Çünkü namaz yemek gibi, su gibi müminin sürekli muhtaç olduğu bir şey. Ekmeye muhtaçsın hayatta olduğu müddetçe. suya muhtaçsın hayatta kaldığın sürece. Onlarsız bedenini ayakta tutamazsın. Namaz da seni Rabbine bağlayacak. İnne salate tenha anil fuhsâi vel münker. Fuhşiyattan münkerden uzaklaştıracak. Namaz ruhuna gıda olacak. Ela bi zikrillah tadma innul kulub. Yürekler sadece namazla Allah Teala'yı zikretmekle mutmain olabilir. Seni dünyadan alacak, maveraya götürecek. Masivadan maveraya ulaşacaksın. Onun için Musa Aleyhisselam'a Firavuna giden peygambere izhab ila firavna innehu tagha Firavuna git o azan firavuna git azlığından dolayı git ona haddini bildirmeye git Musa Aleyhisselam giderken Allahazze ve celle emreder ve akimiss salate li zikri. Beni hatırlamak için namaz kıl Firavunun karşısında durmak için namaz kıl Nemrud'un karşısında İbrahim olmak için namaz kıl ashab Uhtudun Uhdud'un Ateşten Dolu hendeklere attığı o kadınlar gibi Ateşe girerken de Allahu Ekber diyebilmek için namaz kıl Seyit Onbaşı gibi Tabyanızdaki arkadaşlarınız şehit olduğunda o Fransız zırhlısı İstanbul'a doğru giderken 275 kiloluk topu Ya Allah deyip kaldırabilmek için Düşmanın karşısında Yalnız başına durabilecek iradeye cesarete, şecaete sahip olabilme adına namaz kıl وَاَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ O en zor mahallerde Beni hatırlamak Benim kuvvetimi, kudretimi Azametimi hatırlamak için namaz kıl buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bütün peygamberler namaz kılmayı emrettiler. Çevrelerine, ashablarına, ümmetlerine namazı anlattılar. Çünkü namaz onların gıdası olacak. Namaz onları Allah Azze ve Celle'ye bağlayacak. Namazdan huşu, namazdan zevk alabilmek için, namazı zevk derecesinde idrak edebilmek için yüreğimizi namaza hazırlama mecburiyetimiz var. Evden çıkıyorsunuz, camiye gelirken... Allahu Ekber, Allahu Ekber Müezzin kardeşim, İslam'ın manifestosunu minarelerden ilan ederken Sen dilinle, sen yüreğinle, sen bütün organlarınla Allahu Ekberu min kulli şeyin diyorsun Allah her şeyden daha büyüktür Madde planında kıyasa imkanı olmadığı halde söylüyorum İlan ediyorum Allahu Ekber Sonra geliyorsun en güzel kıyafetini giyiyorsun. Ya beni âdeme hudu zînetekum inde kulli mescidin. Pijamayla gelmiyorsun, eşofmanla gelmiyorsun, şununla bununla gelmiyorsun. Allah'ın huzuruna, kainatın sahibinin huzuruna gidiyorum. Kalem odalarından, kırmızı halılardan geçmeden, doğrudan huzura geleceksin. En güzel elbiseni. Pahalı elbiseyi değil, en temiz olanını, en güzel olanını, sana en sevgili olan elbiseyi alıyorsun. Cuma'ya geliyorsun, namaza geliyorsun, şadırvanda oturdun ya da evinde abdest alıyorsun. Abdest alırken... Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Allahumme ec'alni min et-tevabin ve ec'alni min el-mutetahirin bütün varlığımla şahadet ediyorum senden başka ilah olmadığına Muhammed'in kulun ve resulun olduğuna şahadet ediyorum ya Rabbi diyorsun beni tevbe edenlerden beni temizlenenlerden kabul eyle ya Rabbi yüzümü Suyla temizliyorum, elimi temizliyorum, ayağımı temizliyorum, yüreğimi, aklımı sen temizle huzuruna geliyorum ya Rabbi diyorsun Hani biri gelmişti, Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu Ya Resulallah bana nasihat eder misiniz? Allah Resulü buyurmuşlardı Salli salate muveddein Dünyadan ayrılan adamın namazını kıl Biraz sonra ayrılacaksın Ardında senin namazını kılacaklar, musallaya koyacaklar, tabudunu taşıyacaklar. Sanki dünyada kalmayacaksın, irtibatın kopacak. Yani bunları adım adım, merhale merhale yaparak kendini namaza hazırlıyorsun. Peygamber buyurmuştu ya, "Jolet kurratu aini fi salah", gözümün nuru namazda. Hani Bilal diyordu ya. Erihenâ ya bilal. Bizi rahatlat ey Bilâl Erihenâ biha Bizi namazla rahatlat bilal. Namazı kılalım, yükü atalım değil Hadi kalkalım Allahu Ekber diyelim Bismillah diyelim Kralların, sultanların, meliklerin adıyla değil Yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla diyelim Fatiha'yı okuyalım Halimizi arz edelim Euzu billahi diyelim. Ya Rabbi inne şeytan lakum adu fettekhizuhu adwa. Şeytan düşman, şeytan hasım ya Rabbi. Şeytan saldırıyor Allah'ım. Adamlarıyla üzerimize geliyor ya Rabbi. Biz de sana geldik. Sana iltica ediyoruz. Saf saf olduk. Huzurunda duruyoruz ya Rabbi. Bizi huzuruna kabul ile Allah'ım diyorsun. Sonra rüküden secdeye varıyorsun Secde et vaktari Bana yaklaş buyuruyor Yere çömel semaya yüksel Secdeye gel ruhumla semaya yüksel Ruhumuzla semaya yükselebilmek için namaz kılıyoruz Kardeşlerim Ashab-ı kiram Namaza hazırlanırken titrerdi Ali bin Ebi Talip Abdest alırken titrerdi Hazreti Ali radıyallahu anh sordular dediler ki Ali sen Hayber'i titrettin Ali sen o Hayber'in kapısını açan Allah'ın aslanı Ali neden titriyorsun Ali dediler Ali bin Ebi Talib radıyallahu an İnne aradna el emanete ala's semawati vel ardı vel cibal fa abayna en yahmil laha fa ve minha el insan ''Dağların taşıyamadığı, yerin taşıyamadığı, o emaneti Allah bize verdi. Şimdi bizim omuzumuzda o emaneti Rabbime arz etmeye, onun huzuruna gidiyorum. O beni titretiyor.'' Sahabe namazda dururdu. Uzun kıyamları vardı onların. Evde gece namazlarında ayakları arkadan yarılır topuğundan, topuktan kanlar boşalır. Fark etmezlerdi. O halde kanın çıktığını anlamaz, namaza devam eder, eşleri kızları ağlardı onların hallerine, öyle namaz kılardı, yüzlerinin rengi değişirdi namaza gelirken. Allah'ın huzuruna çıkacaklar, hallerini arz edecekler, biz geldik ya yarab diyecekler, günahımıza, masiyetimize, huzuruna çıkmaya yüzümüz olmadığı halde huzura geldik ya Rabbi diyecekler. Cuma'yı kılalım da gidelim. Biraz sonra işimize dönelim diye değil. Namaz alacaktı onları. Dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün meşakkatlerinden alacak. Buradan semaya bağlayacaktı. Kardeşlerim, bütün peygamberler namazı anlattılar, namaza çağırdılar. Hazreti İsa küçüktü. Kundaktaydı. Allah Azze ve vecelle onu o halde konuştururken wa awsani bis salati ve zekati madumtu hayya hayatta olduğum müddetçe Allah bana ömür verdikçe wa awsani bis salati ve zekati o bana namazı emretti. Namazla ona yükselecek. Zekatı emretti. Zekatla da insanlara yaklaşacak. Merhametimi gösterecek. Namaz bana nasıl bir merhamet verdi. Onunla yetimin başını okşayacak. Onunla fukaraya sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına sadaka verecek. Hayırda hasenatta bulunacak. Ve ev sani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatta kaldığımız müddet. Namaz kılacak, Allah'la sıla yapacak Zekat verecek imkan varsa Yoksa sadaka verecek Simidin parasını bölecek Muhtaca verecek, muhacire verecek Yetime verecek, işte onu da yapıyorum İnsanlara da sılamı yerine getiriyorum Ya Rabbi diyecek Müslüman Namaz onu alacak Bir halden başka bir hale götürecek kardeşlerim Namaz dünyalarımıza müdahale edecek Namaz dünyamızı değiştirecek Hani başka dinlerde başka anlayışlarda da ibadetler var Onlar da ellerini kaldırıyorlar yüzlerine Yüreklerine koyuyorlar garip haller yapıyorlar Pek çoğunun anlamı yok Ama namazın bir anlamı var Allah Teala bize neden namazı emretti Niçin namaz kılıyoruz Bir yerde çalışıyorsunuz Orada genel müdür var Sabah işe gittiğinizde sizi topluyor, on adım şu tarafa yürüyün diyor, sonra on adım buraya doğru yürüyün, şimdi oturun, kalkın on adım daha gidin, şimdi şu hareketi yapın, ya bu adam aklını mı kaybetti dersiniz, neden bize bu anlamsız hareketleri yaptırıyor, peki kardeşim neden sabah kalkıyorsun, neden ellerini bağlıyorsun, neden rüküye gidiyorsun, neden secdeye gidiyorsun, İnne's salate tenha anil fuhşaa ve'l münker. Allahu ekber diyeceksin. Bismillah senin adınla ya Rabbi diyeceksin. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceksin. Allahu ekber. Namazda her hareketi yaparken Allahu ekber diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Huzuruna geldim ya Rabbi diyeceksin. Adadan ''Düşmandan, nadanlardan sana sığındım, bu sığınma halimi kabul eyle ya Rabbi diyeceksin ve namaz seni alacak.'' اِنَّ السَّلَاةَ تَنْنَهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Bu Buruhla, bu mana ile düşünerek, tefekkür ederek namazı kılıyorsak o halde Rabbimizin huzuruna çıkıyorsak namaz fuhşiyattan, namaz şeriatın ve aklın yasakladığı ne kadar kötülük varsa ne kadar münker varsa seni ondan uzaklaştıracak seninle onlar arasına mesafe koyacak 1 milyar 800 milyon alem insan namaz kılıyor. Fakat pazarlarımızda insanları kandıran tüccarlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat süt’e su karıştıranlar var. Bir milyar sekiz yüz milyon namaz kılıyor. Fakat evine kaçak elektrik, kaçak su alıp yetimin mallını haksız yere alanlar gasp edenler var. Sokakta gözüne hakim olamayan yüz binler var. Evlerinde o kadınları onları izleyen müminler var. İnna salatetten ha anil fahsha iwal Namaz kılıyoruz ya Rabbi. Neden namaz bizi bu kötülüklerden neden namaz bizi münkerden alı koymaz ya Rabbi? Kur'an Hakim buyurur ki kardeşlerim: فَكَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَظَعُ الصَّلَاةِ وَالتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ O Peygamberlerden sonra gelenler Onların ardından gelenler Peygamberlere ihanet ettiler Namazı terk ettiler Namazı bıraktılar Şehvetlerine bağlandılar Allah da azmalarının hesabını onlara soracak Namazı terk etmek demek Namazı kılmıyorlar Kalkmıyorlar sabaha, yası da Allah'ın huzurunda durmuyorlar, o manada değil. Namazı kılıyorlar fakat ruhunu terk ettiler. Neden kıldığını bilmiyorlar. Cuma'ya geliyor fakat insanlar geliyor diye geliyor. Hadi gidelim, o namazı kenara koyalım diye geliyorlar. Sabaha onun için kalkıyorlar. Namazın içini boşalttılar. Bir şekil, bir iskelet olarak namaz onların hayatında kaldı. Ve Allah bu yapmalarının, azmalarının hesabını dünyada onlara soracak. Onların başına düşmanları, onların başına şeytanın adamlarını musallat edecek. Kardeşlerim namaz kılıyoruz ama namazı kıldıktan sonra... ''Dışarıya çıkınca hayatımızda gıybet varsa, dedikodu varsa, sokakta yürürken gözler harama kayıyorsa, onun bunun eşine kızına eğer o gözler kayıyorsa, Müslüman delikanlı o kadınlara, o programlara bakıyorsa, toto oynuyorsa, loto oynuyorsa, okey masalarına oturuyorsa, ''İnne salate tenhahanil fahşâhi vel münker.'' O namazı sadece Şekil olarak kırıyor <gülüyor> Namaza ihanet etmiştir Allah azmasının hesabını Cezasını dünyada Onlara soracaktır buyuruyor Kur'an-ı Hakim Kardeşlerim namaz bizi Bir dünyaya bir Hakikate davet ediyor Kötülükten Münkerden uzak duracaksınız Hani kanunlar var o kanunları devletler polislerle korur. Polislerle onları muhafaza ederler. Polisin olmadığı yerde aldatırlar, ihanet ederler. Fakat namaz o polisi müminin kalbine koyar, yüreğine koyar. Eğer namaz kılıyorsa sürekli beni gören bir sahibim var der. Sokakta gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Önünüzde zülehalar var. Onlar kendilerini arz ediyorlar. 19 20 yaşındasınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisisiniz. Nefsiniz diyor ki bak ona diyor. Bak ve dünyaya dair o zevke sen de er diyor. Fakat Kur'an'la hakime bakıyorsun Namaz sana diyor ki namazda okuduğun ayetler sana emrediyorlar. Vara ve detulleti fi beytiha an nafsi. An nefsihi ve gallakatil abwa wa ''Züleyhalar gel'' diyor, ''Benim ardıma düş'' diyor, ''Senin güzelliğin var delikanlı'' diyor, ''Senin diploman var, araban var, makamın var, servetin var, şöhretin var benimle gel'' diyor. ''Sen delikanlısın, on dokuzundasın, ama Yusuf'sun, Rabbim var'' diyorsun, ''Namazda söz verdim Allah'ıma'' diyorsun, ''İhanet edemem gözlerime'' ''İhanet edemem kulaklarıma'' ''Kâle Allah Züleyha'' diyorsun Allah var ''Beni gören Allah var'' ''Doktorsun'' ''Köyden bir hasta geldi'' ''Aldatabilirsin'' ''Saf bir adam'' ''İlaçla tedavi olacak'' ''Ameliyat ona diyebilirsin'' ''Eline düştü ya'' ''Aldatabilirsin'' ''Tam aldatıyorsun'' ''Evin taksiti vardı'' ''Daha iyi bir araba alacaktın'' Ama içinde bir mana var. Namaz seni kötülükten alıkoyacaktı ya. O halde namaza gelmişsin. İçinde bir ses. Hz. Yusuf gibi. Kâle mâdallah. Allah'tan haya ederim diyorsun. Rabbime sığınırım. Ey para diyorsun. Sen beni sıratta kurtarabilir misin? Sen beni cehenneme girmekten kurtarabilir misin diyorsun? Marangozsun. Mobilyayı yapıyorsun. Hazırlıyorsun. Daha ucuza mal edeceksin, tam çiviyi çakacaktın ya İşte salate salatetten hanil fahşai vel münker Namaz seni münkerden, namaz seni kötülükten fuhşiyattan alıkoyacaktı Onun hesabı var ben ihanet edemem Allah'a Rabbime ihanet edemem diyorsun Kardeşlerim, namazı manasıyla, namazı ruhuyla kılıyorsun. Bismillah diyorsun, senin huzurundayım ya Rabbi. Dünyanın hesabını vermeye geldim. Sana sığınmaya, iltica etmeye geldim Allah'ım diyorsun. Kardeşlerim, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer, Medine'nin dışına çıkar. Yürüyor yürüyor, yanında talebeleri var. Bir yere gelir çöl. Çölde bir çoban var. Koyunlarını bekliyor, yaklaşır çobanın yanına. Der ki, kimsin sen? Bu koyunların çobanıyım der. Peki der, bizim burada soframız var oturur musun? Oruçluyum der. İbni Ömer radıyallahu anhüma, hem çobanlık yaparsın hem de Medine'nin bu sıcağında oruç tutarsın. Sonra der ki, onu denemek için, verasını zühdünü deneme adına, hani inni saimun demişti, oruç tutuyorum. Hakikaten oruç tutuyor mu bu çoban? Der ki, bana oradan bir tane koyun versen, veremem ki der. Benim değil bunlar, bunların sahibi var, benim içinde bir tane bile koyunum yok. Peki, bunların sahibi seni nereden görecek? Ona dersin ki, ''Kurt geldi kaptı, ya da bir tanesi öldü desen, sana inanır mı bu koyunların sahibi?'' ''Elbette inanır koyunların sahibi, o inanır fakat.'' ''Feynallah, Allah'ı nasıl inandırabilirim?'' ''Evet sahibi inanır, koyun öldü desem, o görmez, bana itimadı var.'' ''İbni Ömer diyor ki, sen bak çobansın, oruç tutuyorsun, hadi gel bir tane sat bize, alalım onu biz yiyelim.'' Akşam sana iftariyelik de veririz. Hani sahibi de yok, gören de yok kimseler. Kim götürecek, kim anlatacak? Evet kimseler yok ama feynallah, her yerde gören Allah Azze ve Celle var. Ona bu koyunun hesabını nasıl verebilirim? Yani yüreğinize namaz onu yerleştirecek. Köydesiniz, sütü veriyorsunuz. Kimseler yok Su katabilirsiniz Ama feynallah Gören bir Allah var Sokakta gidiyorsunuz Gören kimseler yok. Önünüzde kadınlar var. Kendilerini arz ediyorlar. Fe Allah. Allah var. Memursunuz. Bilgisayarın bir tuşuna bassanız. Milyarlar haksız yere hesabınıza geçecek. Fakat fe Allah diyorsunuz. Allah var. Gören Allah var diyorsunuz. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz seni fuhşiyattan... Namaz beni münkerden uzaklaştırıyor mu? وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Allah müminlere karşı kafirlere yol vermemiştir وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ Elbette vermeyecektir Fakat her yerden geldiler Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye Anadolu'ya, alem İslam'a Her yerden geldiler girdiler alemi İslam kapısı kırık bir han gibi. Gelen bütün kafirler operasyon yapıyorlar. Neden operasyon yapıyorlar? Allah Azze ve Celle namazla gel buyurmuştu. Namazla bana sığın buyurmuştu. Namazın ruhuna namazın hakikatine ihanet etmezsen, sahabe gibi, peygamber gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi Osman Ali onlar gibi namaz kılarsan, onlar gibi ve abdest alırken titrersen yüzünün rengi değişirse onlar gibi Allahu ekber der onlar gibi secdeye gidersen vel en yec'alallahu lil kafirin alel mu'minina Allah Bağdat'ın, Şam'ın, Mısır'ın yolunu işte o zaman Amerika'ya kapatacak. Cihadın olacak, mücadelen olacak. Allah yolunda her bedeli ödeyeceksin. Ama bütün bunların önünde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılacaksın. Sahabe gibi namaz kılacaksın. O aşk, o mana ile rahatlamak için ben geldim ya Rabbi. Bütün kötülüklerden, mahsiyetten, Uzaklaşmak için huzurundayım İşte o zaman Allah kafirlerin Zalimlerin Küresel eşkıyanın Müslümanlar üzerindeki yollarını O zaman kapatacak Sahabe gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın Öğrencileri gibi Namaz kılıyor muyuz Ya da kılmıyor muyuz Hesabı basit Eğer namaz bizi Bütün kötülüklerden al koyuyorsa onlar gibi namaz kılıyorsunuz, gözünüz sokakta yürürken Züleyhaları gördüğünde ateşten kaçar gibi o gözleri çeviriyorsanız Allah Azze ve Celle işte o zaman namazlarınızı kabul ediyordur.